Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerindeki konuğumuz Tağ Yasin Arslan ve kendisiyle Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü bir proje üzerinden konuşacağız. Önce Tağ hocamızı tanıtmak istiyorum size. Kendisi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümünde çalışıyor. Teknoloji ve Bilim Aletleri Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde, doktorasını da 2015 yılında Bilim Tarihi Bölümünde bitirmiştir hocamız. Konusu 16. yüzyılda Osmanlı Astronomisi ve Memlük Etkisi. Tezinin başlığı bu. Ta hocamız İslam medeniyetinde üretilmiş bilim aletlerinin, özellikle de astronomi aletlerinin yapımı ve kullanımı üzerine çalışmakta. Bu aletlerin aslına uygun replikalarını da imal etmekte ve ben bunlardan bir tanesini gördüm. Çok ihtişamlı görünüyordu, kendisi bana göstermişti. Bunları ders ve seminerlerinde de kullanıyor hocamız. Aletler üzerinde çalışmaları sebebiyle 1900 pardon 2014 yılında Oxford Üniversitesi Bilim Tarihi Müzesi'nde bir yıl davetli araştırmacı olarak görev yapmakta. Ama hala üniversiteyle, Oxford'la e, ve müzeyle çalışmalarını ortaklaşa e, sürdürmekte. E, ve bu yılda e, St. John's Koleji'nde Oxford'da misafir hoca olarak, Arapça kitaplar ve astronomi 17. yüzyıl Oxford Üniversitesi'nde üzerine bir proje kapsamında faaliyet göstermekte. Tava Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hocam, merhabalar. E, i̇zninizle ben ilk sorumla başlayayım. Estağfurullah, bu. Bu St. John's Koleji'nde misafir hoca olarak bulunduğunuz proje üzerinden biraz konuşalım istiyorum. E, anladığım kadarıyla proje el yazması ve kitap çalışmaları Arapça e, ağırlıklı olarak alanlarını kapsıyor. Bize biraz anlatabilir misiniz projenizi? 2020'nin başında e, henüz pandemi e, patlak vermeden önce e, orada e, 1600'lü yıllarda e, kurulmuş olan bir ile e, William Laud isimli bir e, başpiskopos'un kurduğu bir e, Arapça profesörlüğü, vakfiyesinin hocası olan ve 400 yıldır ilk defa bir kadın hoca olarak bu profesörlüğü unvanını tutan Julia Bray isimli bir hoca. işte bu başlıkta Oxford'da 17. yüzyıl Oxford'unda Arapça Astronomi Eserleri başlıklı bir proje sunmuş ve kabul etmişler. Bu projeye dahil ettiler beni. Biz bu işe girmek istediğimizde Pandemiyi bilmek sizin bütün 17. yüzyılın tamamındaki yazma, Arapça yazma eserlerin tamamını tarayıp, yani Oxford Üniversitesi kütüphanelerinde bulunan eserleri tarayıp, bunların üzerinde bulunan Arapça, Latince, Grekçe kenar notlarını, bu eserleri çalışma çalışan insanların neden çalıştığı bağlamında incelemeyi ve bütün bu kenar notlarını internet ortamına koymayı, tercüme etmeyi ve bir konteks içerisinde değerlendirmeyi esas almıştık. E, bu e, a, esas aldık genel bir çerçeve belirlemiştik ama e, Mart ayından itibaren üniversiteler kapandı, e, herkes evine gitmeye başladı e, ve Bodleian kütüphanesi Oxford Üniversitesi'nin ana kütüphanesi e, misafir kabul etmesi hale gelince ben Türkiye'de kaldım. E, Resmi olarak misafir hocalığım başladı ama Türkiye'den yürütmeye başladım. Böyle olunca da ana konumuzu e, nispeten daraltmak ve ee, çok az imkan standartlarında e, birkaç tane eser ya da birkaç kişinin üzerine yönlendirmek zorunda kaldık. Burada da e, önümüze 17. yüzyılın en kritik ismi olarak John Greaves ismi çıktı. E, John Greaves e, ömrünün önemli bir kısmını e, gerçekten de İslam medeniyetindeki bilimsel bilgi birikimini öğrenip onu e, kullanmaya adamış bir insan. E, zamanında 1637 ile 40 arasında İstanbul'a, İskenderiye'ye, Kahire'ye gidip buralarda yazma eserler toplayan, bunları anlayabilmek için Arapça, Farsça öğrenen, hatta bir miktar Türkçe dahi öğrenen ve e, hakikaten bütün bilgi birikiminden beslenip e, İngiltere'ye döndüğünde bu bilgi birikimiyle e, kendi çalışmalarını sürdüren bir insan. Biz bu çalışmaları e, tarihçilerin e, ikinci kaynak olarak ortaya koyduğu genel çerçevenin dışına biraz daha çıkarak acaba e, astronomik değeri var mı bunun? Yani İslam medeniyetindeki bilgi birikimi, Gerçekten Batı'ya aktarılmış mı yoksa sadece bir e, e, arka bilgi, bir anekdot olarak mı kalmışı e, ortaya koymaya çalıştık. E, şeyimizin genel projenin şu andaki asıl amacı bu şekilde işledi hep genelde. Bu evet. Oldukça, evet teşekkür ediyorum hocam. Oldukça kapsamlı bir proje olduğu açık. Evet. E, benim yani kişisel olarak e, merak ettiğim e, bir konu var. Katalogladığınız Arapça eserlerin Genel temaları hakkında neler söyleyebiliyorsunuz? Evet. Neden o spesifik olarak o kitaplar seçilmiş? Bunun üzerine mutlaka kafa yorduğunuz, akıl yürüttüğünüz, aşikar. Bu konularda bir şeyler söyleyebilir misiniz bize? Evet. Başlangıçta ikinci kaynaklara baktığımız zaman genelde tarih hocalarının yazdığı, John Greaves'in yazdığı metinlerden Sanki bu ilahiyat kökenli bir zihniyetle ortaya gidilmiş, gidilmiş ve eser toplarken genellikle Archbishopların İngiltere'deki işte başbiskoposların istediği eserle toplanmış gibi anlatılıyor. Biraz daha derine inmeye başladıkça aslında rastgele kitap toplamak yani güzel göründüğü için ya da gerçekten kallavi olduğu birileri tarafından söylendiği için değil de içine inceleme, içine, içine bakarak kitap topladıkları ve hakikaten e, yani e, çok nokta atışı eserler topladıkları görüyoruz. Bu eserlerin büyük çoğunluğunu John Reeves bağlamında değerlendirmem benim mümkün olur. Genel çerçevesiyle tabii ki daha e, işte kapsamını arttırdıkça bunu daha farklı şey, e, örneklerde görebiliyor belki ama John Greaves'in astronomi eserlerine çok yoğunlaşması e, sadece astronomi eseri olsun diye değil, e, spesifik olarak iki ya da üç tane ana başlık zihnindeki ana başlığa cevap vermek için bunlardan bir tanesi. Ee, harita yapımı ee, o, o güne kadarki ki e, boylan problemleri çözülemediği için boylanı hesaplamak astronomik olarak bile çok zor olduğu için bu boylan problemlerinden haritaların yanlış yapılmasını e, kaldırıp e, temiz gerçekten de işe yarar bir harita ortaya çıkarılmış olmak için coğrafya kitapları e, aldığını görüyoruz astronom eserlerinin coğrafya bölümlerine baktığını görüyoruz aynı şekilde e, takvim hazırlamak için çok özel bir teşebbüsünün bulunduğunu biliyoruz çünkü e, İngiltere e, Protestan geleneği sürdürmeye devam eden bir dönemde, 17. yüzyılda ve e, 1580'lerde zaten e, Papa Gregor yeni bir takvim ortaya çıkarmış. Bugün hala kullandığımız Gregorian takvim ortaya çıkmış ve İngiltere bunu kullanmak istemiyor. Bunun yerine alternatif üretmeye çalışıyorlar ve bir sürü bilim adamı gibi John Greer de bu alternatifin e, kurucusu olmak istiyor. E, bunu da en iyi şekilde e, geçmişteki kaynaklardan beslenerek yapacağını düşündüğü için yekünü, ağırlığını yani topladığı eserlerin astronomide takvimle ilişkilendirilebilecek olan eserler olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde e, bizzat gözlem yapan da bir insan. O gözlemler içinde e, İslam medeniyetindeki alet, bilimsel aletlere aşina değiller. O aletleri anlayabilmesine yardımcı olacak bazı kitapları e, ele aldığını görüyoruz. Her biri üzerinde de spesifik olarak e, e, özel konulara notlar düşmüş mesela. Yani bir kitabı aldığı zaman yani her yerini çalışmamış sadece kendisine lazım olan yeri çalışmış İşte bu da bize yardımcı oluyor neyi önemsediğini göstermek bakımından ki e, takvim bu anlamda en önemli e, unsuru diyebiliriz yani çalışmalarında. Bu anlamda o zaman şöyle bir şey de söyleyebiliriz yani bu hani ben araya girip kendi yorumumu da katayım siz aynı fikirde misiniz onu da alayım sizden. E... Yani öyle Medine Nürona genel geçer ikinci el kaynaklarda e, bilginin nereden geldiği konusunda e, Batı'nın seçici olduğunu söyleme meselesi çok da yanıltıcı. E, öyle Yani bu projenin genel esprisi bu şekilde karşıma çıkıyor benim. Gerçekten, öyle. Gerçekten öyle. Çünkü e, ya ben dahi e, 13. yüzyılda bir tercüme hareketleri olduğunu biliyorum. Ee, onun üzerine çalışmışlığımız vardı ve bir sonraki oryantalist hareketlere giderken 19. yüzyıla atladığını e, varsayıyorduk ama ya, evet. e, işte arada boşluğun bir türlü anlam veremiyordum ben ve özellikle de doğudaki İslam medeniyetinin yani Endülüs gibi Avrupa'ya yakın yerlerin değil de doğudaki bilginin hiç gitmemiş olmasına şaşırtıcı bakıyordum ben aslında hiç gitmemiş falan değil yani çok ciddi bir hareketlenme var Arapça öğrenmeyi İngilizler e, çok ciddi bir e, uğraş haline getirmişler e, Arapça ve e, Farsça öğrenilmiş olmasını şart koşan profesörlükler e, açmışlar ve e, bu John Greaves'in kendisinin bağlandığı Savilyan profesörlükte e, e, Henry Savily isimli yine bir e, özel bilin, bilginlerden bir tanesi hem e, din adamı hem bilgin hem siyasetçi e, tarafından kurulan bir vakfiye ve vakfiyenin şartı e, astronomi ya da geometri profesörlüğü diye iki tane profesörlük açıyor ama her ikisi de e, tamamıyla Arapça öğrenme şartını koşuyor. Arapça bilmeyen bir insan ve İslam kaynaklarına bakmayan insan burada profesör olamazdı şartıyla Oxford Üniversitesi'nde bir kadro açıkçası olması. Bu gerçekten e, bu ilginin çok net bir şekilde ortaya çıktığını gösteriyor zaten 16. yüzyılda, 17. yüzyılda. Kesinlikle. Bu ilginin nereden kaynaklandığı konusunda benim bir tahminim ve sorum var ama önce bir Hı. müzik arası verelim istiyorum. Olur mu hocam? Önce. Tabii ki hocam. Daha hocam bu söylediğiniz meselenin ee, aslında 17. yüzyılda ya da benim değişimle yeni çağ or oryantalizminin başlangıcı olduğunu e, düşünüyorum ben. Neden böyle düşündüğümü de söyleyeyim. Ee, bu bir hümanizma meselesi. Kastettiğim şey hümanist ni niyetlerle yani ana kaynaklara inme motivasyonuyla doğunun kaynaklarının incelenmesi meselesi. Ne diyorsunuz bu konuda? Katılıyorum. Hatta daha geniş bir tarafı da var bu işin. Özellikle bilimsel bilginin gelişiminin her zaman kaçınılmaz şartı eleştirel karşılıklı ilerleyebilmiş olması. Dolayısıyla birileri bir plan yaparken, yani ileriye doğru gitmeye çalışırken, eğer ki karşısında bir eleştiri görmezse, kendisini yanlışın düzeltme şansı da bulamıyor. İngiltere bu anlamda çok kritik bir yere sahip bilimsel bilgin gelişiminde, özellikle Newton'a 17. yüzyılın sonuna doğru Newton'a gireceğimizi düşünecek olursak, e, yani bilim devrimi denilen yahut işte bilimin kırılma noktası denilen noktaya e, yine burada gireceğimizi düşünecek olursak, e, oryantalist hareket aslında e, aynı zamanda katoliklerin e, dogmatik yapısına karşı olarak protestanların geliştirdiği bir model aynı zamanda. E, yani e, sadece ve sadece birisi söylediği için kabul etmeyelim, hayır buna alternatif var mı acaba sorusunu soralım e, düşüncesi bilimin içerisinde İslam medeniyetindeki bilimsel bilginin de kullanılmasına imkan sağlayan bir ortam ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla bakıyoruz bilginlere, adamlar gerçekten yeni bilim diye bir şey ortaya çıkarmaya başlıyor. İşte Kopernik'le birlikte Katoliklere de karşı çıkan bir şey var. Sonra Tikobrahe tam onun karşısında Katolikliğe uygun bir model geliştirmeye çalışıyor ve onun adına da yeni bilim diyor hemen ardından Kepler'e bakıyoruz. Yine 17. yüzyılın başında yine Yeni Bilim isimli bir eser çıkartmaya başlıyor. Galileo tam yine 1600'lerin başında yeni bilimsel fikirler ortaya çıkartıyor. Ee, sürekli bir karşıtlık var ve bu karşıtlığın içerisine e, bir anda e, İslam medeniyetindeki bilgi birikiminin de girebileceğini gösteren e, işte John Greaves gibi, Edward Polkow gibi 3-4 e, tane çok önemli bilgin de e, dahil oluyor. E, burada e, reddedilemez bir e, geçerlilik söz konusu oluyor. E, tabii anlaşılması zor olan nokta e, bunun yaygınlaşamamış olması. E, özellikle mesela ikinci kaynaklarda bile hala yine genellikle tarihçiler baktığı için, astronomik kısmına çok değinmedikleri için mesela John Greaves'i e, orta çağcı yahut e, antik e, bilgin ya da antik tarihçi diye e, tanımlarlar. Yani moderne işe yaramayan şeyleri incelemiş insan gibi tanımlarlar ama ee, hiç de öyle değil. Yani John Greaves e, mesela İslam medeniyetindeki en önemli e, astronomi eseri olarak Zici Ulu Bey denilen astronomi cetvelleri. Ulu Bey tarafından 15. yüzyılın ortasında yapılan astronomi cetvellerini e, esas alarak e, modern bir takvim hazırlıyor ve en temel noktasında bütün kontrollerini İslam medeniyetinde hazırlanmış olan takvimlerden çıkartıyor. Hicri takvimden, Celali takvimden, bizim hala İran'da kullanılan Celavi takvimden ve bugünkü Gregorian takviminden daha başarılı bir takvimi var elinde. Müthiş bir şey bu. Kullanılmamış olması, bu devrimin, o kırılma noktasının artık 17. yüzyıl öncesini bir kenara atmasından kaynaklanıyor olabilir belki ama şunu da biliyoruz, 17. yüzyıl sonrasında da Orientalist hareket tekrar yine hümanist bir şekilde dediğiniz gibi 19. yüzyılda tekrar hortlayacak. Sadece bir yüzyıl, bir boşluktan sonra 1800'lü yıllarda itibaren tekrar bir canlanma gerçekleşeceğini söylemek mümkün gerçekten de. Doğru haklısınız ama e, yani konumuza direkt alakalı değil ama bu konuda yapılmış çok çalışma var. Yani bu dönemde sizin bahsettiğiniz dönemde çıkan oryantalizm ile 19. yüzyıl oryantalizmi arasında niyet farklılıkları var. Kesinlikle. Dolayısıyla e, tam olarak sizin çalıştığınız yüzyıldaki oryantalizm bu anlamda doğu e, medeniyetinin bilgi birikimini ııı e, Merak çerçevesinde doğru. anlamaya ve ölçmeye çalışıyor. Aa, yani ön, belli bir ön yargıdan beslendiği söylenemez. Ama doğru. Bu doğru. E, özellikle e, şeyle Levant e, şirketi denilen, Levant kampanya denilen bir doğru. şirket var. E, doğru. Bu e, mesela İngiltere'nin, e, ya İngiltere İngiliz imparatorluğun kurduğu üç tane büyük şirket var. Bir tanesi Levant kampanya. Diğer ikisi Batı Hindistan ve Doğu Hindistan şirketleri, Batı ve Doğu Hindistan şirketleri çok acımasız bir kültüre sahip ama Levant Company İstanbul'da, İzmir'de, Şam'da ofisler açarak burada insancıl irtibatlar kurma teşebbüsünde. Mesela hakikaten işte bu 17. yüzyıldaki hareket de bu anlamda yani doğuya bakış açısının daha hala iyi niyetini sürdüğü, hala bilgi birikiminin paylaşılabileceğini gördüğü daha e, hümanist bir tarafı var. O kesinlikle doğru yani. Evet aynı fikirde olmanıza sevindim. Şimdi benim e, merak e, kategorime, merak alanıma girdik. Neler çıkacak bu projeden taa hocam? Ne gibi planlarınız var? Doğrusu e, biz beklemiyorduk bu kadar fazla konu çıkarabileceğimiz bir kişiden ama öyle bir insan seçmişiz farkında olmadan. John Greaves hakikaten e, bir altın değerinde şey taşıyor bize. Çünkü e, proje kapsamında biz sadece astronomi eserlerini incelemiyoruz. Aynı zamanda lingüistik e, çalışmalarına da bakıyoruz. Çünkü kendisi Arapça ve Farsça'yı çok iyi öğreniyor. Ve Farsça gramer kitabı yazan bir insan İngilizce. E, aynı zamanda e, İstanbul'dayken Türkçe öğrenmeye çalışıyor. E, okuldu, okunduğu gibi yazarak kendi not defterlerinde bir şeyler anlamaya çalışıyor. Ve e, çok gerçekten önyargısız bir tarafı var. E, bununla birlikte... E, en temelde Avrupa'daki e, şu ana kadar yazılmış olan ya da Amerika'daki şu ana kadar yazılmış olan John Greaves ya da 17. yüzyıldaki e, İngiltere için yazılmış olan e, genel geçer e, fikirleri nispeten değiştirecek bazı görüşlerin, bazı ihtimal gibi görülen şeyleri de kesinleştirecek sonuçlar çıkarmaya çalışıyoruz. Mesela bu e, az önce bahsettiğim gibi bu tarihte kalmış olan şeyleri, köhne şeyleri inceleyen bir insanmış gibi görünmesindense e, John Greaves'in biz İskenderiye'de artık sadece işte devasa aletlerle çıplak göz gözlemleri yaptığını biliyoruz ve aynı zamanda teleskop kullandığını biliyoruz. Dolayısıyla ve sürekli olarak kendi not defterlerinde, şu ana kadar yayınlanmamış olan not defterlerinde, çok ciddi bir şekilde niçin bu bilgileri topladığını, ta Yunanlardan kalma ve İslam medeniyetinden kalma bilgiyi niçin topladığını çok net bir şekilde anlatan ve bunları kullanmak için, yani sadece ve sadece tarihsel bir vesife olarak kenara koymak için kullanmak için topladığını gösteren delilleri ortaya koymuş olacağız inşallah. Bunun dışında hazırlayamadı. çok genç yaşta ölüyor. 1650, 1602 doğumlu, 1652'de vefat ediyor. 50 yaşında aslında bütün çalışmalarının henüz daha draft hazırlamışken, henüz tamamlayamamışken vefat ediyor. Bu süreçte aslında bitiremediği ve yayınlayamadığı konular da not defterlerinde gizli. Bunun bir parçası da yine harita yapımı mesela. Kendisi bizler harita yapmaya başlıyor. Sadece coğrafi eserlerin toplamakla kalmadığı gibi. Bütün bu yarım kalmış olan fikirlerini net bir şekilde ortaya koyan ilk aşamadaki sonuçlarımız bu olacak. John Greaves'i tam anlamıyla tanıtmaya çalışacağız. John Grieve's'in tanıtımı da ikinci aşamaya getirecek bize 17. yüzyıl İngilteresine, spesifik olarak da Oxford'una daha genel çerçeveyle bakma imkanı sağlayacak bize bu. İkinci kaynakların artık değişmesi gerektiğini, yeni yazılacak olan eserlerin, makalelerin ya da araştırmaların artık ayağı daha yere basar bir şekilde ve İslam medeniyetindeki bilgi birikimine saygı göstererek tam John gösterdiği saygıyı yapacak şekilde göstermiş olmasını sağlayacak diye düşünüyorum ben. Harika hocam. Bir de benim kişisel olarak bir merakım var. Siz bana yaptığınız replikalardan örnek göstermiştiniz daha evet. önce. Bu yaptığınız replikaları astronomik aletlerin ağırlıklı olarak replikası Hı -hı. bir yerde sergiliyor musunuz? Ee, henüz Değil ama e, çok yeni bir proje olarak başlattık. 3-5 ay içerisinde e, somutlaşacak bir noktaya gelecek. E, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin e, yeni açılmış olan ve e, tü, şu anda Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi binası olan, e, kütüphane binasında Göztepe'deki binada e, bir sergi planımız var. E, yani onu da inşallah yakın zamanda ilan etmiş oluruz. Siz de e, mutlaka davetlisiniz hocam. Bekleriz sizi de Kesinlikle heyecanla gelirim. Hocam çok teşekkür ederim size ben bu, teşekkür bu ederim sohbetimiz hocam. için. Ee, görüşmek üzere ve çok teşekkürler. Üzere, sağ olun. İyi günler. Görüşmek üzere. Herkese iyi bir gün diliyoruz. Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak